Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasuluna Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ve man sarı ala nehjihi ve man ittabahu bi ahsanla yawmiddin Rabbi şirahli sadri ve yassirli emru ve ahlul uktatan min lisani yafkahu kavli Allahümme allimna ma yenfağna vanfana bima allamtana Ve zilna ilma bir rahmetike ya rahman rahimine ama bak Allah'ın fazla keremiyle inşallah İnfitar suresine bugün Bismillah diyeceğiz. İnfitar, İnfitar suresine kadar gelmiştik. Nebe suresinin dördüncü suresi olarak geçiyor. Mekki surelerden bir tanesi daha. Gene Mekke'de nazil olmuş bir sure. Ve sure 19 ayet kısa bir sure. Yalnız ee, sure ile alakalı şöyle bir rivayeti belirtmekte fayda var. Resulullah'ın tavsiye ettiği e, aleyhissalatü vesselamın namazda okunabilecek kısa surelerden bir tanesidir. Meşhur bir hadis vardır. Muaz bin Cebel radiyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yatsı namazını kıldıktan sonra kavmine dönüyor. Kavmine yatsı namazının farzını kıldırıyor. Yatsı namazının farzını kıldırırken de Bakara suresinin tamamını okuyor ki iki buçuk cüz. Bakara suresinin tamamını kıldırırken uzun olunca namaz. ya Bugün burada bir sayfa okusam millet aa, iyice de uzattı hemen. Riyakar adam işte gösteriş olsun diye okuyor gibi. Hemen şeytan böyle gereksiz vesveselere geliyor. Oysa ki Peygamber s.a.v'in sahabeye öğrettiği namazın usulü edebi bu. 2,5 cüzün karşılığı da 60-65 sayfa gibi. Yani 60 e, sayfaya yakın e, bir... E, şey yapıyor, miktar ediyor. Dolayısıyla e, böyle uzun bir namaz kıldırınca bir tane adam da yaşlı güç yetiremiyor. O da namazı bozup kendi kısa bir dört rekat namaz kılıp evine gidiyor. Sonra tabi Muaz bin Cebel'e e, bu durum ulaşınca diyor ki ona söyleyin o münafıktır diyor. Ona söyleyin o münafıktır. Tabi bu mesele Böyle zuhur edince adam da peygambere gidip şikayet ediyor aleyhissalatü vesselama. Diyor ey Allah'ın Resulü Muaz bana münafık dedi. Oysa ki o adam münafık değildi. Bu da yani müminin bir teville hatayla birine münafık dediği zaman veya kafir dediği zaman veya vesaire. Yani eğer bunun ehli ise, eğer içtihat ederek söylediyse, elinde naslara dayanaraktan hata dahi etse karşılığında o nispet ettiği sıfatın kendisine dönmeyeceğinin ayrı bir delilidir tabii ki. Muaz bin Cebel de böyle yapınca Nebi salsa Muaz'ı çağır, çağırıyor. Diyor ki "Sebbihisme rabbikel alâ" nerede kaldı ey Muaz diyor. Yatsı namazında ki o Alâ suresi ileride gelecek bir iki ders sonra inşallah Allah nasip ederse. Diyor "Efettanun ya muad, efettanun ya muad. sen insanlar fitneye düşüren misin ey Muaz?" Ya çünkü cemaatte yaşlı vardır, hasta vardır, işi olan vardır, çocuğu olan vardır, sabah işe gidecek olan vardır. Vardır da vardır. Her çeşitli insan olduğu için imamın cemaatteki her kişiyi göz önünde alarak kıyamı sürdürmesi gerekir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazda kadının çocuğu ağladığı için namazını uzun kıldıracakken kısa tutup erken selam verdiği de sabittir kaynaklarda. Muaz'a böyle söyledikten sonra Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ona سَبِّحِ اسْمَا رَبِّكَ الْعَالَى وَالضُّحَى وَاِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ Bunlardan oku, bu kısa surelerden oku diye namazda nasihat etmiştir. O yüzden İnfitar Suresi, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve bu rivayette tavsiye ettiği surelerden bir tanesidir. İnfitar, Arapça, tabi meallerde gök yarıldığı zaman diye şey yapıyorlar. Kısaca tefsir ediyorlar. Yarılmak manasına geliyor. Bununla alakalı olarak zaten surenin ilk ayeti de bu. Yani sure oradan bu ismi almış. اِذَا السَّمَاءُنْ Fatarat. Gök yarıldığı zaman. Şimdi infatara, yarılmak, açılmak demek ki yerler ve gökler kıyamet koptuğu zaman ki daha önce geçen haftadaki derste söylemiştim. Ee, Mekki sureler yani son cüzlerde 29 ve 30. cüzde yer alan Mekki sureler Mekke döneminde nazil olduğu için müşriklerin de inanmış oldukları ortak inanç olan Allah'a ahiret gününe cennete cehenneme imanın varlığıyla beraber insanın fıtratında var olan bu gibi olguları hatırlatmakla geçmektedir Mekki sureler. Yani infitar suresi de dikkat ederseniz bir önceki sure olan tekvir suresi gibi ne ile başladı? Kıyametin tasviriyle başladı. Yani kıyamet nasıl olacak onu anlatıyor. Hemen ardından İnfitar suresi o da kıyametin tasviriyle başlıyor. Çünkü daha önce de defalarca söyledim tekrar tekrar söylüyorum. Allah'tan korkmayan bir topluluğa siz ne anlatırsanız anlatın o anlattığınız şey fayda vermez. Duvara konuşmakla Allah'tan korkmayan bir insana konuşmak arasında hiçbir fark yoktur. Hatta şöyle bir fark vardır. Duvar Allah'ın mahlukatından bir mahluk olduğu için, insan ve cin dışındaki bütün mahlukat da Allah'a itaat ettiği için belki dile gelip ağlayabilir duvar Allah korkusunda. Ama kalpleri taştan daha katı kesilmiş insanlar topluluğu, kendilerine ne kadar anlatılırsa da anlatılsın, hiçbir fayda göremezler. Nitekim Allah Bakara suresinde taşları anlatırken diyor ki, öyle taşlar vardır ki onlardan pınarlar fışkırır. Öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanırlar diyor tepelerde. Yani taşlar o bakımdan baktığınız zaman insanlardan daha hayırlı varlıklardır. Baktığınız zaman. O yüzden Allah sen hatırlat hatırlatmak ancak müminlere fayda verir. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ bil بِالْوَعِيدِ Sen e, Kur'an'ı kime hatırlat? Cehennem tehdidinden korkanı hatırlat. Çünkü bu hatırlatmak ancak ona fayda verir. O yüzden Allah Subhanahu taala Mekki surelerin tamamında ama tamamında kıyamet tasvirleri cennet ve cehennem halleriyle alakalı bilgileri bize haber vermektedir. <gülüyor> Gene nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Nesai'nin tek başına rivayet ettiği bir hadis nakledilmiş bu sureyle alakalı olarak ee, Abdullah ibn Ömer'den geliyor ki Nebi Sallam diyor ki kim kıyamet günü men sarrahu en yan ila al Kıyameti ra aynin kıyamet günü kim gören bir göz istiyorsa ki bir takım insanlar kıyamet günü kör haşr <gülüyor> diyecek ki o Rabbine lima hasartani aame beni niye kör haşrettin ya Rabbi Allah subhanahu wa diyecek ki işte bu şekilde sana ayetlerimiz gelmişti, sen de onları yalanlamıştın. İşte bugün sen de bu şekilde unutulacaksın diyerekten dünyada gören bazı insanların kıyamet günü kör olacağını Taha suresindeki son ayetlerde haber vermişti Allah subhanahu wa ta'ala. Diyor ki Nebi Sasan, kim kıyamet günü gören bir göz istiyorsa, ibret alacak bir göz istiyorsa ne yapsın? İzhe sema'un fatarat suresini okusun ve bununla beraber İzhe <Sessizlik> şakkat o da ileride gelecek inşikak suresi. Tefsiri bir sonraki sureden sona gelen sure orada işlenecek inşallah bu iki sureyi okursa diyor bununla beraber bir de geçen hafta işlemiş olduğumuz tekvir suresi illeşemsi kulvirat bu üç sureyi okuyan kıyamet günü gören bir gözle rızıklanabilir diye Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ney var bize tavsiyesi var buradaki <gülüyor> اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ ifadesi, gök yarıldığı ifadesi sadece burada kullanılmamış. Müzemmi suresi 18. ayette de, اَسَّمَاءٌ yorum <gülüyor> بِهِ O gün gök de yarılmış bir haldedir, yarılmış bir şekildedir diye başka ayette de ifade edilmiştir. Buradaki infitar kelimesi noktasında seleften, tabinin büyüklerinden, hepsinden gelen mana, inşakkat şakka yarılmak demek. Yani gökyüzünün yarılıp açılmasıdır. Allah o gün bize afiyet versin. وَاِذَا الْكَوَاكِبُونَ تَفَرَتْ Gezegenler ne olduğu zaman yani yıldızlar diye tercüme ediliyor da en-nucum Arapça aslında yıldızlar. En-nucum yıldızlar, kevakip de yıldızlar ama tabi çeşitleri, farklılıkları var. Biliyorsunuz, Halim e, yani, Bunlar astronomi il, ilmiyle ilgilenen insanların koyduğu isimler oldukları için o dönemde de örfü olarak kullanılan manaları var. Dolayısıyla burada da müfessirlerin çoğunun tefsir ettiği şey yıldızların dökülmesidir. وَاِذَا bun تَفَرَتْ <تَتَارَة> Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman diye söylüyor. تَفَرَتْ <تَتَارَة> kelimesinin manası tasakattir <تَسَقَتْتِر> Arapça sakata düşmek demektir. Yani yıldızlar yeryüzüne düştüğü zaman o göğün yarılması ve parçalanmasıyla beraber. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizler kaynatıldığı zaman, birleşip karıştığı zaman ki bu ibare hakkında da Selef'ten İbni Abbas'tan nakl olunmuş diyor ki فَجَّرَ اللّٰهُ بَعْدُهَا فِي Allah bir kısmını bir kısmına katar denizlerin kıyamet günü. Onları birbirine karıştırır. Ve aynı görüş hasan Basri'den de rivayet edilmiş, Katede'den de rivayet edilmiş tabinin büyüklerinden. Kelbi de aynısını söylemiş. Kelbi biraz farklı meallendirmiş, o demiş ki yeryüzü suyla dolduğu zaman. Çünkü denizlerin kabarması ne demektir? Bütün karaların, bütün toprakların sular altında kalması demektir. Ama tabi Yahudi mantığı şimdi filmler yapıyorlar. 2012 şeyi geçti, bir furyası geçti. Mayaların takvimi 2012'de bitiyormuş. Kıyamet kopacak. Ahmaklar sürüsü İzmir'e toplandılar. Bir grupta Fransa'da bir bölgeye mi ne toplanmıştı? E tabi insan vahye kul olmayınca böyle şeytanların oyuncağı olur. Ondan sonra niceler hep nice paralar yatırdılar, gittiler, beklediler falan filan da. Yahudi mantığı tabi hemen... İşi ticarete döküyorlar. Çünkü hiçbir dini inanç olmasın ki sonucunda ticaret ve dünya olmasın. Mesela bugünkü türbeler. Sanki millet türbeleri çok seviyor. İşte devletler bu kadar dine savaş açmışlar. Sakalımıza tahammül edemiyorlar. Hanımlarımızın çarşafına tahammül edemiyorlar peçesine. <gülüyor> bu kadar dine düşman olan toplulukla sanki dini çok seviyormuş gibi türbeleri kapılarını açıyorlar hatta restore ediyorlar. Kültür Bakanlığı kendi devlet olarak para harcayıp restore ediyor buraları. Çünkü sebebi var. Nerede bir türbe var etrafında kesinlikle hac malzemeleri satılıyor. Ve benzeri ticari eşyalar var. Yani hiçbir e, din adına kullanılan materyal olmasın ki beraberinde büyük bir ticaret akıyordur onda. Kesinlikle ve kesinlikle beraberinde büyük bir ticaret akıyordur. Dolayısıyla e, dediğimiz gibi insanoğlu maalesef dinini kendi çıkarlarının haricin yani Allah'ın onu dünya ve ahiret maslahatı için gönderdiğini unutarak sadece dünyevi çıkar için kullanan bir topluluk haline gelmiş. Bu yüzden 2012 filmleri yapmışlar. Bütün yeryüzünü yüzünü su basıyor. Gene Yahudi mantığı, gene Yahudi mantığı kurtuluyorlar. Bir tane yemin yapmışlar ondan kurtuluyorlar. Arkadaş gök yarılmış, yıldızlar düşmüş yani. Kıyamet bu kadar basit bir şey değil yani. Dünya sular altında kalacak kıyamet değil. O geçmişte Nuh tufanı döneminde de oldu. Yahudi mantığı bu olduğu için hep bir kurtuluş var, hep bir kaçış var. Şeytani bir felsefe var kafada. Dolayısıyla o gün geldiğinde artık kaçış yok. Baktığı yeri görecek ki paramparça olmuş, yarılmış, dökülmüş. Orada kurtuluş artık yoktur. Ve Allah subhanahu teala ta tasvirine devam ediyor. وَإِذَا bu بُعْثِرَاتٍ Kabirler ne yapıldığı zaman? Dışarı çıkarıldığı zaman. Tabi kıyametin evreleri var. iki sura üfrülmesi var İsrafil tarafından. Birinci sura sure üfrülünce yerler ve gökler bütün mahlukat ne olacaklar? Yok olacaklar. Daha sonra ardından ikinci sura üfrülünce de artık tekrardan diriliş meydana gelecek. İşte bu da Allahu Alem hadislerde izah edildiği üzere kabirlerde, toprak altında yatan bütün ölülerin çıkarılmasıdır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, kıyamet günü, din günü yerler ve gökler değiştirilir. İbrahim suresinde ayet var. يَوْمَ ardu, الْاَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضِ وَالْسَمَاوَاتِ O gün yerler ve gökler başka yerler ve göklerle değiştirilmiştir. O gün yerler ve gökler başka yerler ve göklerle değiştirilmiştir. O gün farklı bir yerler ve gökler olacak. Yani bir yok oluş ardından tekrar bir yerlerin ve göklerin yaratılışı ama burada bir farklılık var. İşte o vakit o yer yerin içerisinde yatan bütün cesetler bütün insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, sahih hadislerde belirttiği üzere gökten yağacak bir yaşam yağmuruyla hayat yağmuruyla toprağa sular düşecek. Tıpkı Su düştükten sonra toprağa yarıp çıkan filiz misali, çiçek misali topraklardan insanların kalkıp dirileceğini ve mahşer yerine doğru 70 bin sene sürecek bir mesafeye yol alacaklarını Peygamber Sassan bize haber vermiştir. وَاِذَا الْقُبُورُ atirat, Kabirler ne olduğu zaman kaldırılıp hareket ettirilip içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman diyor. Alimet nefsum ma ve ahharat o gün nefis neyi geride bıraktığını veya neyi önden gönderdiğini bilecektir. Yani hayır ve şer adına ne varsa nefsinin yaptığı hepsine vakıf olacaktır ki biz bu gerçeği defalarca anlattık. Belil insan va ala nefsih İnsan nefsinin yaptığını bilen gözetleyendir. Yani hepimiz yarın kıyamet için ne gönderdiğimizi biliriz. Şimdi gecesi gündüzü Allah için olan, gecesi gündüzü Allah için koşturmacı olan, gecesi gündüzü kadını çoluk çocuğuyla beraber Allah yolunda fedakarlıkla geçiren bir topluluk ile gecesini gündüzünü nefsinin ve şeytanın arzu ve hevası doğrultusunda harcayanlar muhakkak kıyamet günü bir arada olmazlar. Bunu kendi nefisleri de bilirler zaten. Yani insan kendi nefsine şahitlik eden bir varlıktır. O yüzden din günü Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde ifade edildiği üzere cehennemdekiler kendi kendilerine lanet ediyorlar. Cehennemdekiler kendi kendilerine lanet ediyorlar. Gene Mekkeli müşrikler daha ölmeden önce ayeti kerimenin ifadesiyle "Şahidini ala enfusihim bil küfrin onlar nefislerine küfürle şahitlik ederler diyor Allah ayette. Aslında nefislerinde küfürlerini bilirler de işlerine gelmez itiraf edip teslim olmak. Farklı farklı bahaneler uydururlar. Mesela bir takım müşriklerin bahanesi var. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَا وَلَا Ne Allah dilese ne biz ne de babalarımız Allah şirk koşmazlık diyorlar. Bak suçu kadere atıyorlar. Yok mu öyle müşrikler? Bir dünya var. Adama tevhid anlatıyorsun. Ya hoca diyor güzel anlatıyorsun da. ya Allah bize dilememiş biz nasıl dileyelim diyor. Suçu kadere atıyor bak. Onun babaları da bunu yapmıştılar. Veya işte tevhidi arz ettiğiniz zaman, dini önlerine koyduğunuz zaman diyorlar ki aramızdan Allah bu ahmağı mı verdi diyorlar. Allah seçe seçe bunu mu seçti? Bizde mal var, bizde akıl var, bizde idare var bu toplum diyor. Bize bakıyor ağızlarını açmış bizi dinliyorlar. Allah bizi bırakıp bunlara mı verdi diyor başka bir müşrik topluluk. Bugünkü yöneticiler kavmin ileri gelen zenginler de bize aynısını söylüyorlar. Bu baldırı çıplak işte yobazlara mı soracağız diyor. İnsanlar, toplumlar nasıl idare edilir? Yok bize sormayacaksın ama Allah ve e sormak zorundasın. Kim de Allah veresinin Resulünün sözüne, sözünü mutabık kılıyorsa ona da tabi olmak zorundasın. İstesen de istemesen de Allah bir gün seni boyun eğdirecek. O başka bir mevzu. Gene tevhidi arz edersiniz başka bir topluluğun, başka bir şirk topluluğunun, küfür topluluğunun size bahane olarak işte kalp tevhidi kendilerine arz eden topluluğa sihir basf veya Mecnun deli gibi isimler taktığını göreceksiniz. Bugün de siz anlattığınızda aynı ismi getiriyorlar. Demiyorlar anlattığım batıldır. Çünkü insan şöyle bir fıtrata sahiptir. Hep bahane üretmeye hazır bir varlıktır yani. Yalan söylemeye zaten dünden meyhal şeytan yalancı insana da hep bunu vesilesi veriyor. İnsan Allah'tan korkmayan zalim biri ise adaletten nasıl bir yoksa ister istemez ne yapacak? Yalanlarla 50 tane bahaneyle kendi iman etme işini farklı şeylerin üzerine yıkacak tıpkı iblis aleyhille lanenin yaptığı gibi. Ne yaptı iblis? Kendi Allah'ın emrine isyan etti. Allah niye sen benim kendi elimle yarattığıma secde etmedin diye sorduğunda Allah Subhanahu ve Teala sebebini sorduğunda dedi ki: "E o topraktan ben ateşten daha üstün, üstünüm ateş topraktan üstündür." dedi. Bak bundan da kalmadı. Allah'la diyalogu devam ederken Allah bunu kovunca, Allah bunu lanetleyince "Uhruc fe inneke minar -racim. çık sen kovulanlardansın. Veya başka bir ifade dediği gibi "mad umman mad hura" kınanmış ve lanetlenmiş bir şekilde çık deyince dedi ki sen beni saptırdığın için ben de Adem ve neslini saptıracağım. Bak iftirayı da Allah'a atıyor. Allah saptırdı diyor. Sen beni saptırdığın için ben de Adem ve zürriyetini saptıracağım. Gene suçu Allah attı. Bak kadere attı. Müşrikler diyorlar ya biz eğer Allah dilesedi biz de babalarımıza şirk koşmazdık. Onların akıl hocası İblis aleyhillâne zaten. Geçmişte o söylemişti. Allah'ım sen beni saptırdın dedi. Normalde bu sapıklık nefse izafe edilmesi gerekir. Haşa Allah subhanahu teâlâ bundan münezzehtir. Celle Celal. Kul tabi ki Allah'ın dilemesi dışına çıkamaz. Hayır da şerri de dileyen Allah'tır. Ama kötülük Allah'a izafe edilmez. Haşa. Alimet nefsun me kattemet ve akharat. İnsan ne yaptığını bilecek. Nefis ne kazandığını bilecek. Ya eyyuhal insanu ma bir bi rabbike'l kerim. Allah diyor ki ey insan. Ya eyyuhal insanu ma ne seni kandırdı bi Rabbi kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni ne kandırdı? Fudal İbni Eyad diyor ki bunun manası Kerim olan Rabbine karşı şeytan seni neyle kandırdı? Ki niye Allah'ın o kadar ismi arasından Kerim sıfatı seçilmiş? İkram. Bize en çok ikram eden Allah Subh'ana ve Teala'dır. Bir devlet başkanı, bir belediye başkanı, bir makamı mevkisi olan adam birine ikram ettiği zaman hemen bir minnet duyuyoruz, hemen bir teşekkür Hatta sunduğundan kat kat daha fazla teşekkürü ortaya koyuyoruz. Bu bizim fıtratımızda var. E bize bu kadar ikramı bahşeden, merci olan, kaynak olan Allah'a karşı niye aynı zilleti ve fakirliği göstermiyoruz? Allah bunun hesabını soruyor. Fıtratınızda bu var diyor size hep ikram eden benim. Nasıl olacak? Nasıl siz Rabbinize karşı aldanıyorsunuz? Çünkü Allah'ın keremini şöyle ifade edecek devamındaki ayetlerde diyor ki Ellezî halakake o ki öyle bir kerim Rabbin ki hiçbir şeyken seni yarattı. Sen bir varlık değilken, bir hiçken seni yoktan var etti. Seni nimetlere, lezzetlere, tatlara kavuşturunu. Evlat verdi, mal verdi. Dostlar verdi, arkadaşlar verdi, sohbet meclisleri verdi sana. Dünyaya dair güzellikler, hazlar verdi sana. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ O Rabbin ki diyor sana şekil verdi, en güzel şekilde yarattı seni. İşte bununla alakalı olarak da hadis kaynaklarında birkaç tane hadis sabit olmuş seleften tefsirler. Tabi bunlar da tefsirlerde yer alıyor. Ee, mesela bir tanesi İmam Mahmed'in müsnedinde var olan hadis ee, Allah subhanahu wa ta'ala peygamber diyor avucunu açtı parmağını koyarak dedi ki aleyhisselatu vesselam Allah kıyamet günü diyecek ki ey oğlu seni böyle bir acziyete bana karşı düşüren nedir? Ben seni yaratmışken, ben seni güzelce şekillendirmişken ben sana verip, sana toplayıp sannem kötülükleri defedip sana bütün ikramlarımı sunmuşken hani nasıl olur da bana karşı aldanıyorsun diye din günü diyor Allah Subhanahu ve Teala kullarına bu soruyu bu hesabı soracaktır diyor. Ve fi ayi suretin maşa erakkebek 8. ayette fi ayi suretin öyle bir surette ki maşa erakkebek Allah dilediği şekilde surette yaratmıştır. İnsan vardır Beyazdır, insan vardır, esmerdir, insan vardır, daha siyahtır, insan vardır, gözlerinin, kaşlarının, burnunun, ağzının, yüzünün oranı, diğer insanların aynı şekilde yüz hatlarının oranından daha düzgündür, daha güzeldir. Bunlar hep Allah'ın dilemesinde ve takdirinde olan şeylerdir. Her biri güzelliktir, hiçbirinde bir kötülük yoktur ama güzelden daha güzel ve az güzel diye ayrım vardır. Güzelden az güzel ve çok güzel diye ayrım vardır. Allah subhanahu wa en güzel şekilde bizi yaratmıştır. Bununla alakalı olarak da müfessirler birçok rivayet getiriyorlar. Mesela Mücahit diyor ki i̇bn Abbas'ın talebesi, tabinin büyüklerinde. Hani en güzel surete yaratmıştır da manası, yani tefsiri diyor. Allah dilediği şekilde ya annesine çocuğu benzetmiştir, ya babasına, ya halasına, ya teyzesine, ya dayısına, ya amcasına. Yani muhakkak çocuk e, akrabalarından birine ne yapmıştır? Benzemiştir. Tab bununla alakalı olarak da gene şöyle bir hadis daha rivayet edilmiş Ebu Hureyre'den. Adamın biri geliyor, çocuğunun doğduğunu ama çocuğunun esmer olduğunu söylüyor. Hani karısının zina yapıp yapmamasından şüpheleniyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam da diyor ki senin develerin var mı? Diyor var. Arasında kızılı, işte sarısı, Esmer olanı var mı? Diyor var. Onlar nasıl öyle olmuş? E diyor damarları var damarlarına çekmiş. Yani kan, genleri var. DNA'sı farklı farklı her birinin. Biri var o soydan ırktan geliyor, o deve soyundan ırkından. Allah ona göre rengini kılmış, öbürününkini farklı kılmış. Diyor nasıl o kana damara çektiyse bu çocuk da diyor damara çekmiş. Yani dedelerinden, atalarından, akrabalarından birinin genini almış bu çocuk. Hangisine benzeyeceği Allah'ın takdirinde. Allah subhanahu wa ta'ala ve Celle'nin takdirinde. Dolayısıyla Allah subhanahu kime benzetmeyi kime benzetmeydilerse artık o şekilde çocuğu anne rahminde ne yapar? Şekillendirir. Celle celaluhu şüphesiz o. Hikmetle eksiksiz ve noksansız iş yapandır. Kelle bel tukerribune biddin. Hayır hayır and olsun ki sizler din gününü yalanlıyorsunuz. Ve inna aleykum lehâfızîn. Şüphesiz sizin üzerinizde de gözetleyici muhafaza melekleri vardır. Kiramen katibin, onlar kiramlı, yani büyük bir onura ve mertebeye sahip olan şerefli katiplerdir. Onlar yazıcılardır ama onlar şeref sahibi yazıcılardır. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Yaptığınız her şeyi bilirler. Şimdi bu kiramen katibin hafaza melekleri denen, yani insanı korumakla mükellef olan görevlendirilmiş meleklerle alakalı da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis nakl olunmuş. Mesela bir tanesi Ebu Bekir el Bezzar'ın e, naklettiği İbn Abbas'tan naklettiği şu hadistir. Nebi sallallahu diyor ki Allah sizi e, şeyden çıplaklıktan diyor nehyetmiştir. Anneden doğmuş bir şekilde çırı çıplak olmaktan nehyetmiştir. Allah'ın meleklerinden ki onlar sizinle beraberdir, onlardan haya edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O melekler ki kiramen katibindir, keremli yazıcılardır. Onlar ki üç yerin haricinde insandan ayrılmazlar. Onlar ki üç yerin haricinde insanın yanından ayrılmazlar. El-gâid, tuvalete gittiği zaman insan. ihtiyacını giderip necasetini atacağı zaman. Vel Cenabe cünüplük sırasında cünüp olduğu sırada onu aynı şekilde terk ederler. Vel huslu aynı şekilde de husul alacağı sırada soyunup yıkandığı için tepeden tırnağa bu üç yerde o koruyucu melekler yazıcı melekler insanı terk eder. Terk etmelerinin manası şey değildir haşa. E o sırada yaptığın amelleri yazmıyorlar değildir. Oradaki sizden uzaklaşırlar. Ama yaptıklarınızdan gene haberdardırlar. Onların her birini ne yaparlar? Kollayıp gözetip yazarlar. Nebis Asam devam ediyor. Diyor ki sizden birisi çıplak olarak yıkandığı zaman elbisesiyle örtünsün ya da mahremini duvarla bir engelle bir şeyle kapatsın. Ev bi ya da bineğiyle kapatsın ama... Açık çölde falan yıkanacakken yolculuk esnasında böyle etrafı açık bir şekilde yıkanmasın. Bu banyolarda da böyledir. Böyle yani küçük bir şeyin içerisinde etrafımızı kapatacak, başkalarının görmeyeceği böyle bir şekilde eğer banyo yaparsak bu güzeldir, müstahap işlerden bir tanesidir. Ee, gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den burada başka bir hadis nakletmiş. Ebu Bekir el-Bezza'da. Diyor ki Allah'a kalkmayan yükselmeyen hiçbir hafada meleği olmasın ki yazıcı bir melek olmasın ki onlar günün başında ve sonunda eğer kul için amel defterinin baş, günün başladığı saatten bittiği saat 2 saat olmak üzere. İkisinde de kul için istiğfar yazar iseler Allah subhanahu teala o günlükki nöbetçiler yer değiştiriyorlar 12 saatte bir. İki grup olarak melekler yazmaya devam ediyorlar. Onlar Rahman'a amellerin başında ve sonunda istihbar yazmışsalar Allah subhanahu ve Te'ala bakınca buna diyor ki bu iki kitabenin arasında yazan ne varsa hepsini bağışladım diyor. Günün başında ve sonunda. O yüzden sabah ve akşam zikirler Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın tavsiye ettiği şeylerdir, işlerdendir, müstahap işlerdendir. Ve o sabah akşam zikirleri arasında, sabah güneş doğduğunda ve akşam güneş battığında ki melekler nöbet değişimini bu sırada yaparlar. Melekler nöbet değişimini bu sırada yaparlar. Yüz defa estagfirullah ve atubiyleh derse Resulullahın bir sünnetiyle amel etmiş olur aleyhissalatu vesselamın ve böyle büyük bir ecire ulaşmış olur inşallah o teala. Tabi hadisi için İmam Bukhari hadisin senedinde var olan bir şahıs var İbni Nuceh diye. İmam Bukhari zayıf görüyorken Yahya bin Maisikadır demiş. İmam Nesai falan da zayıf görmüş. İbn-i bunun hadisinde bir beys yoktur demiş. İmam Ahmet bin Hanbel de bu adamı kötüleyecek hiçbir şey bilmiyorum. İyi bir şey de bilmiyorum. Tanımıyorum demiş bu adamı. Allah'ın doğrusunu bilendir ama mana itibariyle zaten bakıldığı zaman Allah'ın rahmetini işaret ettiği için Allah'ın rahmeti de bu kadar geniş olduğu için çok da böyle reddedilecek bir hadis değildir. Gene bu da İbni Kesir Rahimahullah'ın bu ayetin tefsirinde e, naklettiği şöyle bir e, rivayet daha vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ın melekleri vardır diyor. Allah'ın melekleri vardır, yazıcı melekleri. Onlar diyor yazdıkları kişileri zikrederler, kendi aralarında isimlendirirler. Falan kişi şöyle şöyle yapıyor, filan kişi böyle böyle yapıyor. Ve derler ki aflehelleyle <gülüyor> fulan falan kişi falan gece kurtuldu. Ev neceleyin fulan ya da falan gece falan kurtuldu. Kurtuluşa erdi. Artık iflah oldu o diye kendi aralarında konuşurlar. Eğer kul itaat yerine masiyet işlerse ve amel defterine bu masiyetler, günahlar, isyanlar yazılırsa da o zaman melekler kendi aralarında o şahsı, okulu zikrederler. Ve kendi aralarında isimlendirip derler ki helekel leyle fulan falan kişi de falan gece helak oldu diye kendi aralarında konuşurlar. Onların şahitliği ise Allah katında itibar edilen bir şahitliktir. Allah böyle kötü bir akıbetten bizi ne yapsın? Muhafaza etsin. Evet. Gene ayete devam ediyoruz. Allah subhanahu diyor ki 13. ayette İnnel abrâre lefi na'im. Şüphesiz iyiler cennettedirler. Ebrar İyiler demektir. Bir kelimesinden bir kelimesinin cem'idir, çoğuludur. Ebrar kelimesinin manasıyla alakalı da Abdullah İbni Ömer yoluyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis var. Allah diyor onlar ebrar diye isimlendirdi. Çünkü onlar babaların ve çocukların iyileridir diyor. Yani insan zürriyeti arasında iyi olanlardır. İyi oldukları için Allah onları ebrar diye isimlendirdi. İyiler cennettedir diyor. Hani iyiler kazanır diye bir söz var ya, belki dünyada hemen acil bir şekilde olmaz ama netice itibarıyla muhakkak ve muhakkak iyiler kazanacaklar. Kötülük yapıp kalbinde kötülükleri besleyen, kalbinde kötülükleri barındıran hiçbir adamın ıslah olduğuna şahit olunmamıştır. O insanın kazandığına da şahit olunmamıştır. Öyle veya böyle Allah Teala iyilik yapan ihsan sahibi olanlara, yardımını er ya da geç götürecektir. Yusuf bunlardan bir tanesidir. Kardeşleri bakın hepsi kalp hastalığı bunların. Kardeşleri Yusuf'un babasına karşı yakın, sevimli, sevgili olmasını kıskanarak Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Ama Yusuf kardeşlerine karşı kalbinde böyle pis düşünceleri besleyen biri değil. Onlar peygamber çocukları ve Müslümanlar ama kalplerine böyle kötü bir haslet gelmiş. Böyle kötü bir hastalık gelmiş. Ve onlar kardeşlerini kuyuya atmak gibi pisliğe bulaşmışlar. Ama Yusuf iyi kazandı mı yok kuyuya atıldı belki ölecekti. Öyle ölecekti mazlum ölecekti. ecr Rabbinin katındaydı ama Allah onu oradan çıkardı kurtardı bir kervanla. Daha sonra köle oldu. Bu sefer misafir olduğu evin kadını ona karşı kötü duygular besledi yine. Yusuf ona beslememekle beraber. Yusuf kalbini temiz tutup iyi olmakla beraber kadın ona pislikler besledi. Kadın o pisliğe de çağırdı. Yusuf yapmadı. Sonunda hapsettirdi Yusuf'u. Aynı şekilde. Aradan geçen seneler çekilen işkenceler, eziyetler, iftiralar, töhmetler burada birinin zina yaptığı ortaya çıksa bu kadar insan konuşsa bir daha insan arasına çıkamaz o kişi. Gerçi şimdi çıkıyor. Dünya değişti de önceden çıkamıyordu. Çıkamaz. İnsana ağır gelir bu. Ama Yusuf bunların hepsine sabretti. Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf'u nereye çıkardı? Kral koltuğuna çıkardı. Yönetici, devlet yöneticisi koltuğuna çıkardı. Ve daha sonra kendini öyle pis duygular besleyen kardeşleri huzuruna geldiği zaman, Yusuf güçlü bir devlet başkanı olduğu zaman kendilerine zulmedeceğini zannettiler. İntikam alacağını zannettiler. Yusuf dedi ki o bir kenara ben sizin için bağışlanma dileyeceğim Allah subhanahu wa Güç var, kuvvet var. İstese intikam alabilir ama intikam gibi kötü bir düşüncenin Yusuf gibi iyi bir kalpte işi yok. O yüzden iyiler her zaman kazanır. O yüzden kazandı Yusuf ve Allah'a yakın kullardan olarak Allah Azze ve Celle wa canını aldı. Allah cennette bizi cemezsin Yusuf'la beraber. Allah Azze ve Celle kalplerimizi bu pisliklerden temizlesin. İşte kim iyi olursa kalbini bu pisliklerden temizlerse Şüphesiz nimetlerin içerisindedirler. O iyi olanlar. Ve innel fuccara Ama isyankar, günahkar, pis insanlara gelince Allah'ı unutup Allah'ı geçebileceğini zannedenlere gelince Onlarsa cahimdeler. Cahimin ne olduğunu da daha önce izah etmiştik. Cahim cehennemin isimlerinden bir tanesi Veya cehennemdeki bir vadinin adı Allah'ın doğrusunu bilendir. Ama genel itibarla müfessirlerin çoğunluğuna göre Cehennemin isimlerinden bir tanesidir. Yaslaunaha din. İnsan din günü oraya ulaşacaktır. Vama humanha bir qāibin, onlar sonundan habersiz değiller. Çünkü herkes duyuyor. Ateistine kadar herkes cehennemin varlığından haberdar, tehdidinden haberdar. Yahudi, Hristiyan, hangi din mensubu varsa, hepsi cehennemin tehdidiyle karşı karşıya ve herkes bunu duymuş. Duymayan yok. Vama din. Allah din gününü tazim ederek. Onun önemini arttırarak peygambere diyor ki sen din gününün ne olduğunu nereden bileceksin? Şimdi din gününün ne olduğunu nereden bileceksin derken bir takım ahmakların algıladığı gibi peygamber din gününü bilmeyen bir adam olsaydı haşa kafir olurdu. Peygamber nasıl din gününü bilmez? Peygamber din gününü biliyor. Burada Allah subhanahu wa ta'ala bir uslup kullanıyor. Peygamber'e o günün ehemmiyetini ve önemini anlatmak için. Diyeceksiniz şimdi ne alaka burada? Yani Kur'an öyle zahiren alıp okunulup şeytanın ve hevanın vahyettiği şekilde anlaşılacak bir kitap değildir. Allah ve Resulünün irade ettiği mananın araştırılıp okunup talep edilip o mana üzere Allah'a iman edilmesi gereken bir kitaptır. Yoksa kafamızın algıladığı şeyler Allah'ın irade ettiği şeyler değildir. Bunun başka bir örneği İbrahim aleyhisselam'dır. İbrahim diyor ki: Rabb'i erini keyfe tuhyil mevta? "Gal Rabbim bana ölüleri nasıl diriltiyorsun göster." Allah dedi ki: İman etmiyor musun ya İbrahim? Adam diyor bak, İbrahim şüphe etmiş diyor Allah'ın ölüleri dirilteceğinden. Bu adamlar da şirk koşuyor, küfür işliyorlar ama cahiller o yüzden mazurlar diyor. E o zaman peygamber de din gününü bilmiyordu. Allah ayetin zahirine bak diyor. "Vame adrakame din. din gününü sen nereden bileceksin? Din gününü bilmeyen peygamber mi olur? Biliyordu ama Allah subhanahu wa Burada bir anlatım uslubu kullanıyor İbrahim de orada zaten Allah'ın ölleri yaratamayacağından Şüphe ettiğinden sormuyor bunu Diyor ki Liyat ma inna kalbi, Kalbim mutmain olsun Yakin olsun gözüyle görsün Nasıl diriliyor Keyfiyetini öğrenmek istiyor Yoksa imansızlığından haşa tasdik etmediğinden değil e Biz biliyoruz Allah subhanahu wa Te'ala Cehennemi ve cenneti yarat, Yaratmış oraya insanları Dolduracak gördük mü Görmedik. Nasıl mı? Bilmiyoruz. İşte nasıllığını kıyamet günü göreceğiz. Ve bir peygamber olarak da nasıllığını dünyada istemek zaten ondan cahil olmak demek değil. O yüzden Kur'an-ı Kerim zahiri okunup zahirinden anlaşılan manayla Allah'ın rızasına ulaşılacak bir kitap değil. Allah'ın ve Resulünün irade ettiği mananın öğrenilmesi gereken bir kitap. Allah din gününü tazim ederek diyor ki ma أَذْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ ثُمَّ ma أَذْرَاكَ مَا, مَا يَوْمُدِّينَ Sonra yine sen nereden bileceksin din günü nedir? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ O gün öyle bir gün ki hiçbir nefis hiçbir nefse fayda veremez. Ki bununla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar doludur. Burada müfessirler Resulullah'ın şu sözünü nakletmişlerdir Aleyhisselatü Vesselam'ın Kalmini tebliğ için topladığı zaman diyor ki ya ben İhaşim enkizu enfusakum minen Haşim oğulları nefislerinizi ateşten koruyun le emliku lekum minallahi şeya Din günü ben size hiçbir şeye malik olamam ey Muhammed'in kızı Fatıma baban da sana din günü bir şey yapamaz diyor. Peygamberin kızı Dolayısıyla ben Seyyid torunuyum deyip de millete kendine ibadete çağıran insanların bu ayetleri okuyup azıcık kırlatlarından aşağı indirmesi lazım. Akrabalıkla iman olsaydı Nuh'un oğlu da kafir ölmüştü. Lut'un karısı da kafir ölmüştü. Akrabalıkla iman olsaydı onlar önce Müslüman olurdu. Allah katında ehemmi olan şey inne akramakum indallahi yattakakum şüphesiz sizin en keremliniz Allah'tan en çok korkanınızdır. O gün iş Allah'ın elindedir den kasıt ise hüküm Allah'ın elindedir. Hüküm Allah'ın elindedir. Allah'ın yeryüzünde, Allah'ın yarattığı arzda, Allah'ın kitabını bir kenara atıp insanların yazdığı kitaplarla hükmeden hakimler de din günü Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Onlar bizi bugün mahkemelerde Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için yargıladıkları zaman diyorlar ki başka söyleyeceğiniz var mı? Buradan da oradan da onlara söylüyorum. Din günü hakim koltuğunda Allah oturacak ve muhakeme edilenler tarafında da o hakimler oturacak. Bizler de şikayetçi taraf olup Allah'a diyeceğiz ki Rabbimiz biz Rabbimiz Allah'tır dedik diye bunlar bize hapsettiler. Adımızı terörüste çıkardılar, biz şimdi bunları sana şikayet ediyoruz ve bizim Rabbimiz zalim değildir, Herkese kendi eliyle kazandığını verecektir. Sizin yaptığınız gibi iftiralar atıp yapmadıkları suçlardan dolayı insanları hapislerde çürütmemiştir ki Allah'ın hapsi de cehennemdir. Ben de onları Allah'ın hapsiyle korkutuyorum, ben de Allah subhanehu ve teala'nın vaadiyle korkutuyorum. Din günü de hakimler hakim olan Allah subhanehu ve teala tek hüküm koyan olacak, Ondan başka hüküm sahibi olmayacak firavunlar dünyada hükmedebilirler. O yüzden sihirbazlar iman ettiğinde dediler ki sen hükmet senin hükmün sadece dünyada geçerlidir. Yeryüzünde firavun gibi zalim tağutlardan bugünkü yeryüzündeki Allah'ın dinini yok etmeye çalışan uluslararası anlaşmalarla Anlaşmalar imzalayan devlet başkanlarından ve onların kolluk kuvvetleri olan polis ve askerlerden korkanlar da kıyamet günü onlarla beraber zelil bir şekilde haşrolmaya müstahaklar, En fazla firavunun sihirbazları gibi ellerimizi kollarımızı çaprazlama keser. Dar ağaçlarında sallandırırlar veya 90 sene önce Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyorken yaptıkları gibi sakallıların her birini her köşe başında dar ağacında sallarlar ki bak akıllı olun bunlar gibi yaparsanız sizi öldürürüz derler. Korkaklar dünyayı seçip cehennemi satın alırlar. Cesur insanlar Allah'tan korkan insanlar ise dünyayı satıp karşılığında cenneti satın alırlar da ölüm onların kaçınılmaz akıbeti olur ki herkes ölecek. E bir kere öleceksek o da Allah için olsun. İnsan bununla yaşamalı. Allah bu kelime üzere yaşatsın, bu kelime üzere öldürsün. Sure bu ayetle bitiyor. Hüküm din günü yalnızca Allahu Teala'nın elindedir. Allah o gün bize Allah'ın safında olup da o hükümle kurtulanlardan kılsın. Elhamdülillahirabbil <gülüyor> alemin. Sübhanekallahumma bihamdik eşhedü en la